beyninize çelik çiviyle perşinliyorum. Hayırlı insan Azrail geldiğinde hiç telaş etmeyip tebessüm ve gülerek karşılayan mümine denirmiş. Hayatı boyu 24 saatinin bordrosunu çıkarmış, senelik envanterinin altını yeşil kalemle çizmiş, bütün günahlarına tövbe ve istiğfar etmiş ve bütün manevi borçlarını tamamen ama hiç günah işlememiş, borç da etmemiş. Hey Gülze Rabbim bizi de onlardan kıl. Amin. Ya. Ben size söyledim. 40 yıl oldu ki diyor Allah dostlarından biri. 40 yıl oldu ki Uykumda da Rabbin'den gaflet etmedim diyor. Müslümanlar gerçek mümini görüyor musunuz? 40 yıl oldu ki uykumda da Rabbin'den gaflet etmedim diyor. Bu adamın uykuda da abdesti bozulmaz ama ede ben uyanınca yine abdest alır tabi. Rasulüllahın efendimize olduğu gibi. Sallallahu Aleyhi Vesselam. Evet. Bu cennetlik mesul insanın ölümü de böyle, vuslat saati, vuslat saati, ebedi diriliş saati, müjdenin en büyüğünü alıp da öbür tarafa atlayıvereceği saat. Muhtemel Müslümanlar bu cennetlik insan kabile varıyor. Peygamber Efendimiz, El-Kavru imma ravdatun min riyâz-i cennet ve imma hufretun min huferin nîrân. ''Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur.'' diyor. ''Evet, dünyada cennetlik amel işleyen bahtiyar kullar vefat etti mi ruh bedenin kafesini kırıyor.'' Muhterem Müslümanlar, ''Ya sağlık ve bu beden ruh için bir kafestir.'' Ölümüyle sonsuz hürriyete kavuşuyor, kanatlarını takarak doğru cennete uçup gidiyor ve selam Muhterem Şimalar. Kabrine Peygamber Efendimiz buyuruyor, kabrine cennetten bir kapı açılır, bir pencere açılır, kokuları gelmeye başlar ve Muhterem Müminler, sabahı haşre kadar o zevkin içerisinde, adeta dün vefat etmiş de, bugün mahşer kurulmuş denize kadar kabri ve berzah hayatı çabukça ver. Çünkü gözü cennette, hırmaklarda, hurilerde, hilmanlarda deyasını söyleyeyim mi? Cenab-ı Hakk'ın cemalinde ve nuru ilahiydedir. Onun için kabirde onun toprakla o dar karanlık yerler Müslümanlar dünyada yatak beğenmeyenler <gülüyor> ya dünyada oda beğenmeyenler gideceğiniz yeri düşünüyor musunuz ya dervişler dervişler evradu ezkarının önünde tefekkürü mevd yaparlar. Ne demek o? Elinde tesbihle şöyle gözü yumulu ölüm anını düşünüyor kabir halini düşünüyor mahşeri düşünüyor sıratı düşünüyor ve bu tefekkürün içerisinde bir saniyelik bir nefeslik zulümden dahi Allah'a itica ediyor Ya Rabbi bana ölüm haline ve kabire ve mahşere gülerek gelmeyi nasip et diye hazırlanıyor muhterem simalar. Tefekkürüm ez Peygamberimizin şan efendimiz kabirleri ziyaret ediniz. Zira size ahireti hatırlatır. Kalbinize yumuşaklık getirir, gözünüze yaş getirir diyor Peygamber Efendimiz. Ya kabirleri ziyaret ediniz. Tefekkürün mertebesi Ölümü düşünmekten maksat bu. Öleceksin. <gülüyor> ya, ya. İzzet ve celal ve azamet sahibi kahhar kudretin karşısına çıkacaksın. Ona göre hazırla. nefsim diyorum mühmillah. Yanlış anlamayın. Evet ama ameli güzeller olan güzel biraz sonra söyleyeceğim inşallah. Mevzumuzu zaten hali ve ameli ve ahlakı ve içi dışı güzel olanlar için evet. Gül gülerek geldi güle gülleri güldürdü o bir güldü dediği gibi şairin gülistanlar içerisinde gülerek Mevla'sına kavuşup gidecek mesela inşallah. Cennet kabirle böyle cennet. Evet. detişinde söyleyeceğim ondan sonra döneceğim mevzuuma mahşerde bu büyük insan bu cennetlik insan bu güzel mümin içi dışı hali ameli güzel mümin sağ söylüyorum yani hepimiz böyle olalım diyorum tamam mı bu güzel mümin mahşerde yevmen ye alül bilden şiba ayetinde işaret edilen Çocuğun sakalını bir anda artacak kadar dehşetin ya. ya Ne olur Müslümanlar? O hadis kitaplarında mahşer bahsine dair ayet ve hadislerin ne olur bir okuyunuz Allah'ınızın aşkına diyorum. Evet. Peygamberimiz inşallah Efendimiz kiminin mahşerde, kiminin ter topuğunda diyor, kiminin ter biz kapağında diyor, kiminin ter kasığında, kiminin ter sadrinde, kiminin kıtlığında diyor. Sefine atsanız yüzercesine ter deryası içerisinde zalimler. Müminlere gelince ya, ya müminlere gelince arşın gölgesinde Allah'ın himayesinde Müslüman. Tahir hocamız dünyadayken kapucaminin kürsüsünde bunları söylemedi. Yoksa biz tedbir alırdık, ona göre gelirdik demeyeceksin. Söylüyorum her şeyi açıksa 50 senedir söylüyorum. Evet, buradan tedbirin ya. <gülüyor> Cenab-ı Hak dünyadaki has kullar. Hadisle söyleyeceğimiz şartları, hais bu sıfatlara sahip ve malik olan kullar Allah'ın himayesinde ve arşın gölgesinde. Onlar için Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, mahşerde güneş beyinleri kaynatacak diyor. Mahşerden sonra cennette güneş de yok, kışta da yok artık. Gece de yok, yaz da yok tamam mı? Nurun aleyh nur Müslümanlar cennette kış yok soğuk yok yangın yok felaket yok tamam mı? Nurun aleyh nur ilahi nur ebedil abat vay vay vay şiddet günlük Müslümanlar darılmayın bana. Hani asrı saadetteki dünya olsaydı neyse şu kokmuş, elkimiş, cifeleşmiş dünya bir hayatı peşinde geçirmeye değmez Müslümanlar.